Araç kaskosu ile ilgili birçok soru var. Araç kaskosu yaptırmak caiz mi? Caizdir. Cahizdir. Yani bizim yani araç kaskosu da bir kitlelerin çok sayıda kişinin sosyal yardımlaşmasıdır. Evet. Yani herkes bir miktar paraya yatırıyor. İşte kaza yaparsanız e, o sigorta size o e, kaza karşısında arabanız dedim ki pert olduysa evet. yenisini alıyor veyahut da hasarını gideriyor. Şimdi bu şöyle oluyor. Yani siz Kaskoya para yatırıyorsunuz. Ben de kaskoya para yatırıyorum. Ama ben hiç kaza yapmıyorum. Hiçbir şey almıyorum. Siz mesela ben, benim arabam var. Dediğim gibi 5 senedir kaskosu var. Hiç e, kazası yok. Kaza, yani hani kaskodan alacak bir kazası olmadı diyelim. Sizin de e, bir arabanız var. Bir sene oldu. Arabanız pert oldu. Yenisini aldılar. E, ne olacak? Yani Bak eteki adam o kadar para yatırdı. Hiçbir şey almadı. Eteki bir sene yatırdı bir otomobil aldı. Bu artık biz peşinden bunu kabul etmiş oluyoruz. Öyle evet. Değil mi? Yani kasko yaparken durumu yani farkında, kaza cezeyi bir şey yok. Bu bir sosyal yardımlaşmadır, gönüllü yapılan bir şeydir, caizdir, bir sakıncası yok yani.